Hadi diyelim bilginiz olan konularda tartıştınız. Peki ne diyebilmediğiniz konularda tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir siz bilemezsiniz. Allah bilir siz bilemezsiniz ifadesi şu ayetlerde de geçmektedir. Bakara 216-232-19 Nur 19. İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan. O Hanif bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Batıl dinlerden uzak, Allah'a teslim olmuş bir kimseydi. Bir de Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, doğrusu biz tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman Allah'a ortak koşmayan İbrahim'in dinine uyarız. Bakara 135 İbrahim'e en yakın insanlar, Zamanında ona uyanlar ile şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Şu peygamber ifadesiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastedilmektedir. Doğrusu İbrahim Allah'a itaat eden bütün batıl dinleri bırakıp sadece ona boyun eğen tek başına bir ümmetti. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. O Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah da onu seçkin kıldı ve doğru yola iletti. Biz İbrahim'e dünyada iyilik ve güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyiler arasında olacaktır. Sonra sana da tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman müşriklerden olmayan İbrahim'in tertemiz dinine uy diye vahettik. Nahıl 120-123 Allah iman edenlerin dostu. Yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları ise şeytani güçler olup onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar cehennemliktir. Orada sürükte kalacaklardır. Bakara 257 Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah, onun peygamberi bir de Allah'a boyun eğerek namazı gerektiği şekilde kılan ve zekatı veren müminlerdir. Maide 55 şunu iyi bilin ki Allah dostlarına ne korku vardır, ne dekeler. Onlar Allah'a iman eden ve O'na karşı gelmekten sakınanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjdeler vardır. Allah'ın verdiği sözlerde asla değişme olmaz. Büyük bahtiyarlık işte budur. Yunus 62-64 Ehli kitaptan bir kısmı sizi doğru yoldan saptırmak ister. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ehli kitaptan birçoğu sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden kafir yapmak ister. Bakara 109 O münafıklar kendileri kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı ve sapkınlıkta eşit hale gelmenizi isterler. Nisa 89 Onlar sizi ele geçirecek olsalar size olan düşmanlıklarının gereğini yaparlar. Ellerini ve dillerini ancak kötülük niyetiyle size uzatırlar ve sizin kafir olmanızı canı gönülden arzu ederler. Mu muhtehine 2 Ey ehli kitap! Bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Ey ehli kitap! Niçin bile bile hakkı batıla karıştırıyor Gerçeği gizliyorsunuz. Hakkı batı ile karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. Bakara 42 Ehli kitaptan bir kısmı kendi aralarında şöyle konuşmuşlardı. Müslümanlara indirilen Kur'an'a sabahleyin inanıp akşamleyin inkar edin. Bu durum belki onların dinlerinden dönmesine sebep olabilir. Yine birbirlerine, Dininize uyanlardan başkasına sakın güvenmeyin derler. Onlar yine birbirlerine size verilenin benzerinin başka birine verildiğine de Rabbinizin huzurunda o Müslümanların aleyhinize delil getirip sizi yeneceklerine de inanmayın derler. Sen de onlara şöyle de. Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Lütuf ve ihsan Allah'ın elindendir. Onu dilediğine verir. Allah'ın hazinesi geniştir. Kime neyi vereceğini bilir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir. Cuma 4 Allah rahmetini dilediği kullarına ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitap, ehli kitap olsun, müşrikler olsun, kafirlerin hiçbiri Rabbinizden size bir hayır indirmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine lütfeder. Allah pek büyük lütuf sahibidir. Bakara 105 Ehli kitaptan öylesi var ki kendisine bir kantar dolusu emanet mal bıraksan onu sana geri verir. İçlerinden öylesi de var ki ona bir dinarı emanet etsen tepesine dikilip durmak, durmadıkça onu sana geri vermez. Çünkü onlar bizden olmayanlara yaptıklarımızın bir günahı yoktur derler. Onlar Allah hakkında bile bile yalan söylerler. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletli hükmetmenizi emreder. Allah'ın size verdiği öğüt ne güzeldir. Şüphesiz Allah her şeyi duyan, her şeyi görendir. Nisa 58 Hayır. Ama kim verdiği sözü durur, Allah'tan korkarak emanete riayet ederse Allah da takva sahiplerini sever. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. İsra 34. Allah'a verdikleri sözleri ve ettikleri yeminleri önemsiz bir dünya menfaati karşılığında değiştirenler yok mu? İşte onların ahirette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 değişmişlerdi. Onların değiştirme bedeli olarak aldıkları şey ne kadar fenadır. Ali İmran 187 Öyleyse Allah'a verdiğiniz sözü değersiz dünya menfaatine değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki nimet sizin için daha hayırlıdır. Nahl 95 Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde Allah'ın ayetlerinin de değersiz dünya menfaati için satılmaması emredilmiştir. İlgili ayetler için Bakara suresi 40. Bin. ayet ve dipnotuna bakınız. Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımları Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen ve böylece basit çıkarlarını gözetenler yok mu? İşte onlar karınlarına cehennem ateşi dolduruyorlar. Kıyamet gününde Allah ne onlarla konuşur ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara acı bir azap vardır. Onlar doğru yola karşılık sapıklığı Allah'ın affı yerine cehennem azabını satın almış kimselerdir. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklı imişler. Bakara 174-175 Ebu Zer radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz. Onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi üç defa tekrarladı. Ebu Zer Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve üstürağına uğramışlar. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de Elbisesini kibirle yerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyata satmaya çalışandır buyurdu. Müslim Tirmizi Ehli kitaptan bir kısmı aslında kitapta olmadığı halde sizin kitapta öyle olduğunu zannetmeniz için kitabı okurken Dillerini eğip bükerler Böylece Çarpıttıkları şeyi Allah göndermediği halde Onun Allah'tan olduğunu söylerler Onlar bile bile Allah adına yalan uyduruyorlar Allah adına yalan uydurandan Daha zalim kim vardır Saf 7 Kendisine Allah'ın Kitap, hikmet ve peygamberlik Verdiği hiçbir kimse Kalkıp da insanlara Allah'ı bırakın da bana kul olun diyemez. Aksine onlara şöyle der, öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz araştırmalar gereğince kendini Allah yoluna adamış samimi dındarlar olun. O size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin de diyemez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç o size kalkıp da kafir olmayı emreder mi? O gün Allah herkesi huzurunda toplar, sonra da meleklere, bunlar size mi tapıyorlardı diye sorar. Sebe 40 Hani Allah peygamberlerden söz alarak, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, sahip olduğunuz bu bilgileri tasdik eden bir peygamber size geldiğinde, ona mutlaka inanacak, ve kesinlikle yardım edeceksiniz buyurmuş ve şöyle sormuştu. Bu ahdi kabul edip üstleniyor musunuz? Onlar da kabul ettik dediler. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. O halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Abdullah İbni Sabit'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab radallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Ben Kurayza'da bir kardeşe uğradım. Bana Tevrat'tan bazı bölümler yazdı. Onları size arz edebilir miyim? dedi. Bunu duyunca Resulullah'ın yüzü değişti. Ben de Ömer'e Resulullah'ın yüzündeki değişikliği görmüyor musun? dedim. Ömer, Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve olarak da Muhammed'e razı olduk diyerek rasul ekremi rahatlattı. İşte o zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Muhammed'in canını, elini tutan Allah'a yemin ederim ki Musa Aleyhisselam aranızda olsaydı siz de beni bırakıp ona tabi olsaydınız şüphesiz sapıklığa düşmüş olurdunuz. Ümmetlerden benim payıma düşen, siz peygamberlerden sizin payınıza düşen de benim buyurdu. Ahmet bin Hanbel Alınan ve verilen bütün bu sözlerden sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridirler. Yoksa onlar Allah'ın dininden başka din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde onların hepsi ister istemez Allah'a boyun eğip teslim olmuşlardır ve sonunda hepsi ona döndürüleceklerdir. Göklerde ve yerde olan olanlar Ayrıca bunların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Rahat 15. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmüyorlar mı? Görmüyorlar mı ki onların gölgeleri sağa sola eğilip boyun bükerek nasıl da Allah'a secde etmektedir? Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler büyüklük taslamadan yalnız Allah'a secde ederler. Nahıl 48-49. Bundan başka duman halindeki köye yöneldi ve hem ona hem de yeryüzüne isteseniz de istemeseniz de gelin buyurdu. İkisi de isteyerek geldik dedi. Hussulet 11 Şöyle de biz Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un torunlarına indirilenlere Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz ancak Allah'a teslim olmuşuzdur. Siz şöyle deyin. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rablerinden bütün peygamberlere verilene iman ettik. Biz o peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a boyun eğen Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa elbette doğru yolu bulurlar. Yüz çevirselerse, çevirirlerse derin bir çıkmaza saplanırlar. Allah seni koruyup onların hakkından gelecektir. Her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen, Odur. Bakara 136 137 Kim İslam'dan başka bir din ararsa aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette de mahvoluk yiyeceklerden olacaktır. Ayşe R. Allah anh rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. Buhari, Müslim. Şüphesiz Allah katında tek din İslam'dır. Ali İmran 19. Zaten ösüden beri Allah'ın gönderdiği bütün dinler özü itibariyle İslam'dır. Allah sizi bundan evvel de bu Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Haç 78. Apaçık ayetler kendilerine geldikten iman edip peygamberin hak olduğuna tanıklık ettikten sonra inkara düşen bir toplumu Allah nasıl doğru yola iletir? Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez ayeti ayrıca şu surelerde de geçmektedir. Bakara 258, Maide 51, En'am 144, Tövbe 19, Kasas 50, Ahkaf 10, Saf 77, Cuma 5. Onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. Onlar bu lanetin içinde ebediyen kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecek, kendilerine sürede verilmeyecektir.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 Dini gerçeklere inkarda ısrar eden ve kâfir olarak ölenler yok mu? Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanetli kalırlar. Ne azaplara hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. Bakara 159 162. İnkar edenlere gelince onlar içinde cehennem ateşi vardır. Ne hayatlarına son verilip ölmelerine ne de azaplarının hafifletilmesine müsaade edilir. İnkarda ileri giden onankörlerin hepsini de biz böyle cezalandırırız. Orada bağırışıp durmaktadırlar. Rabbimiz bizi buradan çıkar ki daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım diye düşünüp de ibret alacak olan kimseye yetecek kadar bir ömrü biz size vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da geldi. Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Fatır 36-37 Ateştekiler cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de bir günlüğünün olsun azabımız hafifleşsin derler. Mümin 49 Ancak yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerine çeki düzen verenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenlere gelince bunlar fasıklıktan kurtulurlar. Çünkü Allah son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Nur 5 Ancak tövbe edip kendilerine çeki düzen verenler ve Allah'ın dinine sarılıp bütün samimiyetleriyle ona yönenler müstesna. Onlar müminlerle beraberdir. Müminlere ise Allah büyük bir mükafat verecektir. Nisa 146 Önce iman edip sonra inkar edenlerin ardından küfürlerini daha da arttıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Çünkü önce iman etmiş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 Kendisine ölüm gelip çattığında şimdi ben tövbe ediyorum diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Biz böylelerine elem verici bir azap hazırlamışızdır. Nisa 18 17-18 Şüphesiz iman edip sonra kafir olan, sonra yine iman edip tekrar kafir olan ve inkarlarını daha da arttıranları Allah kesinlikle affetmeyecek ve onları kurtuluş yoluna iletmeyecektir. Nisa 137